Hakkın emrini geriye atanların, bunlar erkek değil, istediği kadar o erkek kaydı olsun. Erkek olsak, mana bakımından yani erkekliğimiz var, büyük sakal var yerinde. Mana bakımından Hakkın istediği gibi erkek olduğumuz vakitte bütün kainat sana rağm olacak, sana itaat edecek. Çünkü rica olsun Allah'ın erkeği olursun yani. Sen asi misin Allah'a? senin başına Allah bela eder. Ben Allah'a secde etmem. Allah'a secde mi etmezsin? Allah sana puta secde ettirir. Ben putu da secde etmem ama Allah'a da secde etmem. Kullara Allah secde ettirir seni. Mecbursun yiğilmeye huzurunda. Kula ettirir. Zekatı vermedin mi? Bir zalim gönderir, cebrenin elini aldırır seni. Zekatı vermedin mi? Hastalık getirir. Kendi elinle derne deva açsın, para dağıtırsın. ama bir ilaç alayım, doktora gideyim. Ama göre ne? Köre bir şey yok. Görene ne? Köre bir şey yok.